Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Hamburger 1. Bölüm Yazan Yasemin Tez, Dramatürk Selma Fındıklı. Yöneten Murat Atak, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayanlar Anne Ayşe Akınsal Baba Ahmet Çürkoğlu Ali Berk Özçağatay Salih Hakan Coşar Cemil Sinan Tartaroğlu Aç kapıyı, bezirgen başı, bezirgen Elma mı, armut mu? Elma. Yaşasın, Salih beni seçti. Ali sen de arkama geç. Sayılmaz, o benim kardeşim. Biz aynı grupta olacağız. Mızıkçılık yapma. elma dedi işte, beni seçti. Hep böyle yapıyorsun. Ne yapıyormuşum? Kardeşimle mi çekişeceğiz, düşmanım mı? Biz seninle ayrı gruplardayız diye düşman mı oluyoruz? Oyun oynuyoruz burada. Kuralları sen mi koyacaksın? Bu oyun böyle oynanır. İstediğim gibi oynarım. O zaman kardeşin oynamasın. Ya da sen oynama. Niyeymiş o? İkimiz de oynayacağız. Salih de benim tarafımda olacak. O zaman ben de kendi tarafıma istediğimi alırım. Tamam sen de birini seç. Olmaz öyle. Bu oyun böyle oynanmaz. Hep mızıkçılık yapıyorsun Ali. Her zaman senin dediğin olmaz. Tamam tamam gidiyoruz. Bir daha da seninle oynarsak. Gidersen git. Sen olmayınca daha iyi oynuyoruz zaten. Bak bak döverim seni Cemil. Herkes beni tutuyor. Döv görelim. Seninle uğraşamam. Gel Salih gidelim. Bir daha da kamyonumla oynatmayacağım seni Cemil. Oynatmazsan oynatma. Babam yarın bana yeni çıkan su tabancalarından alacak. Bize de alır babam. Alır değil mi abi? Hadi gidelim. Cevap verme bunlara. Gerçekten Cemil babasına su tabancası saldıracak mı? Ne bileyim ben. Aldırırsa aldırsın. Şeytan diyor git bir güzel de o şunları. Ama onlar kalabalık. Tek başına olsa döversin Cemil'i. Sen ondan daha güçlüsün. Tabii. Cemil sıskanın teki. Bak benim pazularıma. Benim de pazularım çıkacak mı? Çıkacak tabii. Hele biraz büyü. Sen hiç tabağındakileri bitirmiyorsun ki. Bundan sonra bitireceğim. Senin gibi olacağım. Kaç kere söyleyeceğim Ali basma diye. Baban uyuyor. Kapıya vur ben duyarım. Unuttum anne ne yapayım? Babam hep geceleri mi çalışacak anne? Ya ne zaman çalışacak akıllım? Bekçiler geceleri çalışır. Hadi geçin elinizi yüzünüzü yıkayın. Yine toz toprak içinde kalmışsınız. Top mu oynadınız yoksa? Topun patlamıştı ya. Yenisini almadınız. Bizirgen oynuyorduk. Cemil mızıkçılık yaptı. İlimde kalacaktın neredeyse. Ay dövüştünüz mü yoksa? Dövüşmedik. Büyüklük bende kalsın dedim. Sakın ha. Arkadaşlarınla dövüşeyim deme. Yüz yüze bakıyorsunuz. Yüz yüze bakıyoruz diye ne derlerse ses çıkarmayacak mıyız? Konuşup halledersiniz. Kavgayla dövüşlü olur mu? Babam da öyle demişti anne. İnsanlar birbirleriyle konuşsun diye dilimiz varmış. Pazularımız niye var o zaman? Ee, bilmem. Ama benim yok. Büyüyünce olacak. Pazularımız var. Niye söyle bakalım anne? Onlar masayı kaldırmak için var. Hadi tut bakalım kenarından masayı. Ortaya çekeceğiz. Ben tek başıma çekerim. Eh çek bakalım. Ay ay dur dur öyle değil. Öyle ben de yaparım. Ha, tamam tamam bırak masayı. Banyoya gidin siz hadi. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun anne. Gel Salih gidelim. Uyutmadınız bir türlü. Bir kapı sesi, bir masa sesi. Ali'nin haylazlıkları işte. Hadi sen git yat yine, ben kollarım onu. Kalkmışken yemek yiyeyim bari. Hazırladım. Hazır hazır. Kuru fasulyeyle pilav yaptım. Ah ne güzel. Yiyeyim de öyle yatayım bari. <gülüyor> Gündüz çalışmayacak mısın hiç? Dur bakalım canım, daha yeni girdik işe. Gece çalışmak şartıyla aldılar. İleride beğenirlerse fabrikada başka bir görev verirler belki. Asıl işinin elektrik olduğunu söyledin değil mi? Söyledim dedim ya kaç kere sordum. Ay kızma canım. Kızmıyorum. Ha? Küstün mü bana? Asma suratını. Yorgunum. Alışamadım gece çalışmaya. Uyku düzenim bozuldu. İdare et beni canım bu aralar. Küsme ne olur. Küsmedim küsmedim. Sen haklısın kolay değil gece çalışmak. Alışkın da değilsin. Ben de bir iş bulsaydım daha rahat ederdik. Senin işe girmene gerek yok hanım. Birkaç ay sıkıntı çekeriz. Sonra zam yapacaklar zaten. Hem çalışırsan çocuklara kim bakacak? Onları yalnız bırakmayalım. E, büyüdüler artık. Salih de okula başlayacak bu yıl. Olsun. <gülüyor> okula başlayacak diye büyüdü mü sandın? Helali. Hala yaramaz, inatçı bir çocuk işte. E, çok sıkışırsak çalışırım diye düşünmüştüm. Sıkışmayız merak etme. He? Nerede bu çocuklar? Banyodalar. Sabun köpürtüp balon yapıyorlardır yine. Ne, öyle mi? Aa, nereden çıkardın bunu? Siz konuşurken duydum. E, Cemil ile atışmışlar biraz. Bezirgen oynarken. <gülüyor> Biz de oynardık küçükken. Ne oynardınız baba? Bırak şimdi oyunu da anlat. Kavga mı ettiniz bugün? Bana sordular elma mı armut mu diye. Elma dedim. Hı. Meğer elma Cemil'miş. Abim kabul etmedi. Salih benim tarafıma geçecek dedi. Kavga ettik ama dövüşmedik. Ali haksız. Sen Cemil'i seçmişsin. O tarafa geçmeliydin. Ama o benim abim. Düşman tarafa niye geçeyim? Oyun oynuyorsunuz. Savaş mı yapıyorsunuz ki düşman taraf olsun? Ee, çocuklar birbirlerine düşmanlık etmemeli. Ee, büyükler mi etmeli? Ee, büyükler de etmemeli. Ee, düşmanlık mı daha iyidir yoksa dostluk mu? Ee, dostun olmazsa kiminle oynayacaksın he? Ee... Düşmanlarla oynanmaz. Hı -hı. Dostlarla oynanır. Dostlarımız çok olursa çok oyun oynarız. Ha anladım baba. Sen bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? <gülüyor> Çünkü ben senden yaşlıyım. Daha çok yaşadım. Çok da oyun oynamışsındır o zaman. <gülüyor> evet evet çok oyun oynadım. Bu kağıdı kim getirdi anne? Ee, neymiş o bakayım? Ha. Ha, sabah kapının önüne atmışlardı. Ben de alıp içeriye koydum. Çöpe at ortalıkta durmasın. Ne kağıdı okuyabiliyor musun? Tabii ki okuyabiliyorum. Üçe gidiyorum. Ha, hamburgerci açılmış aşağıdaki sokakta. Amma süslü yazmışlar bu yazıyı. Hamburger alana bir de patates kızartması veriyorlarmış. Hadi gidip hamburger alalım baba. Ne hamburger oğlum? Baksana sofra kuruldu yemek yiyeceğiz şimdi. Ben hamburger yemek istiyorum. Yemeği de akşam yeriz. Ali geç otur yerine. Evde bir sürü yemek var. Annen o kadar uğraşmış. Hamburgerin sırası mı şimdi? Ben hamburger yemek istiyorum. Hiçbir istediğimi yapmıyorsunuz Aa, zaten. Ya aldığımız oyuncaklar? Sadece sınıfımı geçtiğimde. Canım daha yeni top almadık mı sana? Patladı o top. Niye patlattın? Ne alırsam iki günde bozuyorsun. Cemil de bozuyor ama babası yine dağılıyor. Geç otur yerine Ali. Sinirlendirme beni. Aç değilim yemeyeceğim. Niye hamburger istiyordun o zaman? Siz beni sevmiyorsunuz. Ne Sen bir bahane buluyorsunuz. Ay ne biçim konuşuyorsun Ali? Seni sevmez olur muyuz hiç Geç hadi yemeğini ye. Yemeyeceğim dedim aç değilim Bırak yemesin aç değilse akşam yemeğine kadar beklesin Beklerim sizin yemeğinize kalmadık Çabuk git buradan Akşam yemeği de yok sana Gidiyorum işte Ay, Tamam Yılmaz çocukla çocuk olma sende Aa, Bu aralar bir şey olmuş buna İkide bir onu almıyorsunuz bunu etmiyorsunuz Bir gün aç kalsın da görsün Niye bu kazağı giydin abi? Geceleri sokaklar soğuk olabilir. E, sokağa mı çıkacaksın? Çıkacağım. Bir daha da gelmeyeceğim. E, evden mi kaçıyorsun? Evet. Gelmeyecek misin bir daha? Gelmeyeceğim. E, gitme abi lütfen. Anneme söylerim. Benim harçlığımı da sana verir. Hamburger alırsın. Onlar beni sevmiyor. Çalışıp para kazanacağım. O zaman ne istersem alırım sana. Ben de geleceğim seninle. Tek başıma ne yapayım burada? Olmaz. Sen daha küçüksün. Ayak bağı olursun bana. Vallahi olmam. Ne dersen yaparım. Dur abi. Ben sensiz kalamam. Sonra çok üzülürüm. Başına bir şey geldi mi diye merak ederim. <gülüyor> tamam gel. Ama ben ne dersem onu yapacaksın. Yoksa geri gönderirim. E, tamam. Ne dersen yapacağım. Hadi. Ceketini al o zaman. Sessizce kapıyı açıp çıkalım. Yasemin Tez'in yazdığı Hamburger adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.